Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecma'in. Aziz kardeşler elhamdülillah güzel bir aya, güzel günlere bismillah dedik. Sizinle geçmiş derslerde bir mesele üzerinde ittifak etmiştik. Allah'ın gelen her, her günü güzeldir, her günü bereketlidir. Ama bazı aylar, bazı günler vardır ki onlara farklı bir değer yüklenir. Farklı bir mana bize çağrıştırdığı için farklı bir muameleye tabi tutulur. İçinde bulunduğumuz şu günler ve şu ay da öyledir. Malumunuz hicri takvimin üçüncü ayı olan rebiül Evvel ayına girdik. Rabbim hayırlara vesile kılsın, hayırlar getirsin inşallah. Hakkımızda hayırların gelmesine inşallah vesileler olsun. Gelen günleri geçenlerden daha hayırlı kılsın inşallah. rebiül Evvel ayına geçmiş derslerden hatırlayacaksınız. Geçen senelerde, önceki senelerde. Ara ara üzerinde duruyoruz, zamanın kıymetini bilme adına ikinci Ramazan diye bir ifade kullanmıştık. İnşallah haddimizi aşmamışızdır ve isabet kaydetmişizdir. Böyle bir ifadeyi bize kullandıran şey ise şu olmuştu. Ramazan Kur'an'ın nazil olmasından dolayı değer kazanmış 11 aya sultan olmuştu. Rebiyül evvel ayı da vesselam Efendimizin doğum ayı, doğum günleriydi. Hal böyle olunca satırlardaki Kur'an'ın naziline sebep olan, nazilinin zem zemini olan ay Ramazan, hayatın içerisinde olan, Kur'an'ı natık olan, konuşan Kur'an olan, Kur'an'ul hay olan, yaşayan Kur'an olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin Doğum ayı da ikinci Ramazan. Dolayısıyla biz bugünleri, bu ayları böyle anlamalı ve böyle ihya etmenin yollarını aramalıyız. Hep beraber inşallah. Beyhaki'de geçen bir hadis de Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz şöyle bir ifade kullanır, der ki, benim akikamı dedem Abdurmuttalip kesmiş. Ben de her yıl Kur'an'ın akikasını kesiyorum. Yani o da kendi doğumuyla Kur'an'ın doğumunu adeta birbirlerine kavuşturarak böyle bir ifade kullanıyor. Ben doğmuşum, benim doğum sevincimi ve doğum kurbanımı dedem Abdülmuttalip kesmiş. Aradan 40 yıl geçmiş, Kur'an doğmuş, nübüvvet tacı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına konmuş. Bu sefer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o günü ihya etme adına şükrünü eda etme adına böyle bir şey yapmış. Dolayısıyla buradan da yola çıkarak şu günleri ikinci Ramazan diye ifade etmemizin hiçbir mahsuru olmasa gerek. Peki biz nasıl ihya edeceğiz? Elbette ki ihya bizim anladığımız manada kültürümüzde İslam'ın sahih kültüründe bize nasıl öğretilmişse öyle olmalıdır. Şimdi biz Rebiyül Evvel ayının 12. gününe ve gecesine kavuştuğumuz anda aslında o güne denk gelen üç olayı ihya etmek durumunda kalırız. Bunlardan biz sadece bir tanesini biliriz. Aleyhissalatü Efendimizin doğum günü, pazartesi günü gecesi de değildir aslında. Amine validemizin yanında olan Abdurrahman İbni Af'ın annesi Şifa validemiz ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin ebesidir. Onun bize aktardığına göre Efendimiz güneşle birlikte doğmuştur. Yani güneşin doğduğu anda o da bir güneş olarak ki bunu Kur'an söylüyor zaten Siracen Münir olarak varlığı aydınlatmak üzere annesinden doğdu. 12. günde olan ilk olaylardan bir tanesi bu. İkincisi aleyhissalatü vesselam efendimiz İslam medeniyetinin temellerini atacağı Mescid-i Nebevi'ye vardığı gün Mescid-i Nebevi'nin arsasına vardığı gün de 12 Rab Rabi'ül evveldi ve bir cuma günüydü. Hatırlayın aleyhissalatü vesselam efendimiz 27 saferde yola çok koyulmuş, 8 Rabi'ül evvelde Kuba köyüne varmıştı ki günlerden pazartesiydi. 4 gün kalmıştı Kuba'da, orada Mescid-i Nebevi inşa edilmişti. 5. gün sabahın erken saatlerinde binlerce ensar ve muhacirle beraber kendisine belirlenen yer olan Neccar oğulları mahallesine doğru yürüdüğü zaman da Tarihler 12 Rebiyül Evvel'di. Dolayısıyla 12 Rebiyül Evvel Efendimizin doğum günü olduğu gibi İslam medeniyetinin merkezi olan Medine'nin de doğum günüdür. İslam medeniyetinin merkezi olan Mescid-i Nebevi'nin inşasının başlayacağı günün de yıl dönümüdür. Bunu da unutmamak lazım, bu da aklımızda bir yerde durması lazım. Üçüncü olayı biz hiç aklımıza getirmiyoruz, unutmuşuz. Bunun da bir sebebi var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefat tarihi de 12 rebül evveldir. Miladi olarak 7 Haziran 632, hicri olarak ise 12 rebül evvel. Yine bir pazartesi günü hicretin 11. yılıydı. Ama İslam'da kim olursa olsun bakın bu çok önemli bir hadisedir ve önemli bir meseledir. Kim olursa olsun kadının kocasının arkasından tutacağı yaz hariç üç günden fazla yaz helal olmadığı için aleyhissalatü vesselam efendimizin vefat günlerini dahi biz vefat devriyesi olarak kutlamamışız ya da o günleri gündemimize bu meseleyle almamışız. Dolayısıyla 12 Rebiül Evvel onun vefatının seney devriyesi olmasına rağmen doğumu bizim gündemimizde olmuş ama vefatı gündemimizde olmamıştır. Bu da önemli bir noktadır. Bu da zihnimizin bir köşesinde durmak zorundadır. Dolayısıyla biz 12 Rebiül Evvel geldiğimizde Allah hepimizi o güne vardırsın. O gün ve o günün gecesinde Aleyhisselatu vesselam Efendimizin doğumunu ve İslam medeniyetinin doğumunu inşallah ihya etmeye çalışacağız. Nasıl ihya edeceğiz? Gündüzünü oruçla, gecesini namazla, duayla, onun üzerine çokça salavatla inşallah ihya edeceğiz. Ama ben bir kardeşiniz olarak hocalık bir tarafta dursun. Zaten ben hiç hoca olarak görmedim kendimi. Siz de görmeyin. Bir kardeşiniz olarak bir şey isteyeceğim sizden madem biz aleyhissalatü vesselam efendimizin doğum gününe geldik doğum günlerinin içerisindeyiz hepinizin evinde vardır olmayanlar birer tane edilsin İmam nevevinin 40 hadisi var efendimizi en çok memnun edecek bir işi yapacağız ne yapacağız 40 hadis demek 20 gün demektir günde 2 tane okursak İki tanesini o hadislerin ailenin bütün evinin fertleriyle anne baba çoluk çocuk kimse artık evde. Ailenin bütün fertleriyle her akşam iki hadis okuyarak o kırk hadisi Rabi'ül evvel ayının sonuna kadar bitireceğiz. Söz veriyor musunuz bana? Güçlü bir söz verin ki söz aldığımı bileyim söz veriyor musunuz bana evet. pek Allah sözünüzden sizi geri koymasın İnşallah o hadisleri siz okuyun ya da çocuğunuz okusun ya da hanımınız okusun kim okursa okusun tesiri aleyhissalatü selam okumuş gibi olsun inşallah sanki peygamber evinizde konuşuyormuş gibi olsun söz onundur o konuşursa çok farklı konuşur İnşallah yüreklerimiz akıllarımız ondan duyuyormuş gibi duysun o sözleri aynen sahabenin duyduğu gibi Allah hepimize bunu nasip eylesin dostlar bugün mecazi anlamda ehli beytin ikinci meselesini konuşacaktık geçen ders hatırlarsanız dedik ki mecazi anlamda da ehli beyt mümkündür bunun da üç farklı alanı var aleyhissalatü vesselamın evlatlıkları Efendimizin azatlıkları ve yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hizmetlileri 3 sınıfa da 3 tane isimden örnek vermiştik o isimleri de şunun için seçmiştik direkt aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu lisanından o isimler ehli beyt olarak isimlendirilmiş öyle taltif görmüştü. Zeyt bin Harise ki Efendimizin evlatlığıydı Zeyt bin Muhammed diye anılmıştı yıllar yılı Efendimiz ona o Mute'de şehit olduktan sonra onun ailesine bunlar benim ehli beytimden arta kalanlar demiş Üsame'yi ve Ümmü Eymen validemizi ehli beyt olarak isimlendirmişti biz onun azatlıkları içerisinde onlarca isimden Sevban İbni Bücdü'deki aslen Yemenli bir köleydi Sevban onun Ehli Beyt olarak isimlendirildiği için onu anlamaya çalışmıştık. En son hizmetlilerde de Vasile İbni El Eska isimli çok fazla o güne kadar tanımadığımız ama o ders vesilesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yakınlığını biraz daha iyi anladığımız Vasile İbni Eska'nın üzerinden de hizmetlilerine nasıl böyle bir ödül verildiğini anlamış olduk. Bugün yine mecazi anlamda Ehlibeyt Beyt üst başlığında aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne evlatlığı ne azatlığı ne de hizmetlisi olmamasına rağmen Efendimiz tarafından ehlibeyt olarak seçilen Direkt seçilen dolaylı olarak var bizim hadis kitaplarımızın içerisinde bazı isimler ama direk seçilen iki ismi anlamaya çalışacağız. O iki ismin kimler olduğunu biliyorsunuz ancak öncesinde bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın böyle bir seçimi, seçimi yapmaya hakkı var mı? Yani insanları. Böyle bu manadaki o insanlar sahabiler biliyorsunuz onun ilk muhatapları onların içerisinden böyle bir seçimi yapmaya hakkı var mı? Allah ona bu hakkı veriyor mu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir iş yapmış olsun böyle bir inisiyatif kullanmış olsun. Biz sadece bu seçim içinde değil özel olarak Efendimizin istihdam ettiği. Özel olarak lakaplar verdiği, özel olarak bazı ifadeleri şahısları için kullandıkları sahabilere dikkat ettiğimiz zaman bu işin bizatihi Allah tarafından aleyhissalatü vesselam efendimize yaptırıldığını görürsünüz. Zaten Allah'ın tasarrufu olmazsa efendimiz bunu yapabilir mi böyle bir hakkı var mıdır mesela birini cennetle müjdeliyor. Allah ona o bilgiyi vermezse o şahsın akıbetine dair bilgileri bir beşer olarak peygamber Aleyhisselatu vesselam peygamber olmasına rağmen Allah bildirmediği takdirde bilmeyeceğine göre böyle bir hakkı olabilir mi peygamber efendimizin? Dolayısıyla efendimizin mübarek lisanından bu manada çıkan ve biraz da gaybe ait olan o meseleler ve o ifadeler doğrudan Allah tarafından peygambere söyletilmiştir buranın bir kere altını doğru bir biçimde çizmemiz lazım seçim meselesinde biz peygamberlerin seçimine baktığımız zaman Rabbimizin peygamberleri belli ölçüler dairesinde seçtiğini görürüz o ölçülerin ne olduğunun hepsine de biz beşer olarak vakıf olamayabiliriz Şimdi peygamberleri görüyoruz mesela gençlik yıllarında çocukluk yıllarında vardıkları bir kıvam var bir kulluk kıvamı var. Allah o kıvamdan dolayı nübüvvet ve risalet tacını o peygamberin başına geçiriyor. Ama öyle peygamberler var ki çocuklukları peygamberlikle başlamış İsa aleyhisselam gibi. Doğar doğmaz konuşan birinden bahsediyoruz. Annesinden başlayan hatta ve hatta onun dedesinden yani İmran'ın ailesinden başlayan bir seçim süreci var. Belki İmran'ın ailesinin yaptığı bir iyilik o adak böyle bir seçime sebep olabilir. Ama üçüncü nesilden birinden seçilen peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla o seçim illetini her yönüyle bizim anlamamız mümkün değil. Bu manada biz peygamberlere ısmarlama insanlar desek bunda da sıkıntı yok. Onlar Allah tarafından seçilmiş insanlar. Allah tarafından bu iş için özel olarak yaratılmış insanlardır. Adem aleyhisselamdan son peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize kadar da bu durum böyledir. Bakın bu durumu İbni Abbas... Tercümanın Kur'an'dır biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimizin de amcasının oğludur. İbni Abbas Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadiste bize şöyle beyan eder. Allah kıyamete kadar yaratılacak bütün beşerin kalbine baktığı en hayırlı kalp olarak Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kalbini gördü ve onu kendi için seçti. Onu alemlere risaletin ve nübüvvetin mesajlarını duyurması adına son peygamber olarak seçti. Sonra Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların kalbine baktı. O insanlar içerisinde en hayırlı olanları da ona ashab olarak seçti dolayısıyla peygamber aleyhissalatü vesselama sahabi olanlar da böyledir onun için onlar arzın semanın arza birer armağanıdır bu söz boşuna söylenmiş bir söz değil onlar o temiz kalplerinin neticesinde efendimiz aleyhissalatü vesselama arkadaş oldular dost oldular risaletin mesajını omuzlayarak Nesillerden nesillere aktarımı adına kilit bir rol oynadılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi elinin altındaki o sahabeye bakarken o sahabeyi belli bir biçimde nübüvvet potasında yetiştirirken kimin kabiliyeti mizacı hangi noktadaysa Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o sahabi o noktada adeta istihdam etti seçti. O seçim için çok şey söylenir ama asıl meselemiz zaten o değil. Sadece o seçimin mahiyetini nasıl olduğunu anlamamız için Tirmizi'de geçen bir hadis aktaracağım size. Efendimiz adını alacağım, anacağım şimdiki 3-5 sahabinin istihdamına dair bize bir söz söylüyor. Ümmetimin fertleri arasında en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Ne yaptı? Merhametin adresini gösterdi. Allah'ın emri hususunda en titiz olanı Ömer'dir. Hazreti Ömer'in özelliğine dair bir vurgu. Aslında biz buradan anlıyoruz. İlk günde ona Faruk lakabının verilmesinin sebebini. En hayalı olan Osman'dır. Davalarda en isabetli hüküm veren Ali'dir. Helal ve haramı. Fıkıhtan bahsediyor bakın helal ve haramı en iyi bilen Muaz ibni Cebel'dir. Feraiz ilmini feraiz nedir? Miras hukuku feraiz ilmini en iyi bilen Zeyd bin Sabit'tir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan Übey ibni Kaptır. Bu başkasının tasnifi değil Tirmizi'de aleyhissalatü vesselam efendimizin bir tasnifi. Ümmetin emini Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Her ümmetin bir emini vardır benim ümmetimin emini ise odur. Doğru sözlülük bakımından Ebu Zer'den daha iyisini ne yer ne gök görmemiştir. Yer ehli de onun gibi bir doğru sözlüsünü gök ehli de onun gibi bir doğru sözlüsünü ne barındırmıştır ne gölgelemiştir. Vera bakımından İsa'ya en çok benzeyen de odur. Hatırlayın Hazreti Ebuzeri anlamaya çalıştığımız dersi. Başlığımız neydi? İslam'ın Mesih'iydi. Eğer Aleyhissalatü vesselam efendimiz vera noktasında onu Mesih olan İsa'ya benzetmişse Ebu Zer'in en güzel yönü budur siz bakmayın bugün Ebu Zer'i başkaları başka şekilde insanlara takdim ediyor aslında Hazreti Ebu Zer'in öne çıkan en güzel hususiyeti onun verasıdır Hazreti İsa'ya bu manada benzemesidir Efendimizin sözü de böyledir şimdi bakın bu sözden de biz anlıyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz seçiyor sahabeyi her birine bir özellik her birine bir hususiyet her birine bir ayrıcalık öyle ki kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara o işin en ideal halinin neresi olduğunu merak ediyor musunuz? Mesela sadakat en zirve hali ne olur diye merak edip onun bir beşerin üzerinde nasıl tezahür ettiğini görmek istiyor musunuz? Bakın Hazreti Ebu Bekir'e Bu budur Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Seçimi ve istihdamının Neticesi budur Dolayısıyla her ahlaki Hamidiyenin bir Sahabi üzerinde Zirveleştiğine O sahabinin o ahlakı Hamidiyede o güzel ahlaki Vasıfta abidevi Bir hale geldiğine şahit Oluyoruz bize düşen de bu bilginin arkasında olup neyi kimden daha iyi öğreneceğimizin farkına varmaktır. Şimdi bu bilgilerin hepsini bir ön bilgi olarak kabul edin. Bugünkü konumuz ney? Aleyhissalatü vesselam efendimizin ehli beyt olarak seçtikleri. Bu da öyle sıradan bir şey değil. Bakın bugün adlarını bildiğimiz on bin sahabi var. Biliyorsunuz adet çok fazladır. Aleyhissalatü vesselam efendimizi veda hacında dinleyenlerin sayısı 60.000'den başlar 124.000'e kadar çıkarılır. Farklı farklı rakamlar ancak biz bugün o 60.000'i 60 ya da 124.000'i kabul edelim onlardan sadece 10.000 tanesinin ismini biliyoruz. 10.000 tanesinin içerisinden isimlerini biliyoruz ancak 5.000 tanesinin hayatına dair bilgilere vakıfız. İsmini bildiğimiz her sahabinin hayatı hakkında bilgi yok ki elimizde. Bazıları sadece şöyle geçer mesela İbni Hacer'in el isabesinde ismi söylenir. Onun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla sohbeti vardır. Sohbeti vardır demek ne demektir? Mümin olarak Efendimizle görüşmüştür. Bu kadar. Ne hayatını biliyoruz ne hadiseyi biliyoruz ne rivayet biliyoruz ne iman etme durumunu biliyoruz ne imandan sonraki hayatını biliyoruz. 10.000 sahabinin içerisinde hepsinin bu manada bir bilgisine vakıf değiliz. Ancak bu 10.000'in 5.000 tanesini hayatlarına dair bilgilerle biliyoruz. 5.000'den 1.000 bin tanesinin hayatını çok iyi biliyoruz. Ben 1.000 tanenin üzerinden konuşayım. Bin tane hayatlarını çok iyi bildiğimiz o sahabilerden ve vesselam efendimizin benim ehli beytimdensin dediği doğrudan iki isim vardır. Başka yok sadece iki isim biri İranlı Selman-ı Farisi biri Yemenli Cerir ibni Abdullah başka birine bu ifadenin Aleyhissalatü vesselam efendimiz tarafından verildiğini bilmiyoruz, okumuyoruz, böyle bir olaya şahit olmuyoruz. Hal böyle olunca bu seçim meselesi daha da önem kazanıyor. Yani aleyhissalatü vesselam efendimiz sevdiği her sahabi gel benim ehli beytimdensin dememiştir. Bunu Hazreti Ebu Bekir'e bile dememiş, Ömer'e dememiş, Osman'a dememiş. Ta İran'dan gelen ve Arapçayı da o günlerde çok iyi bilmeyen Selman'a söylemiş Farslı Selman'a söylemiş Hicretin 10. yılında Müslüman olmak için gelen ve Efendimizle birlikteliği bir yılı bile geçmemiş olan Cerir İbni Abdullah'a söylemiş Burada önemi bilelim ki bugün neyi öğreneceğimizin tam anlamıyla farkına varalım Peki öyleyse gelin bu iki ismi bir anlaymaya çalışalım. Hayatlarına müracaat ettiğimiz zaman biz aslında anlayacağız. Neden aleyhissalatü vesselam efendimiz on bin sahabinin içerisinden bu iki ismi, ismi seçtiğini. Selman-ı Farisi hepiniz çok iyi biliyorsunuz bu yiğit insanı bu yiğit hakikat savaşçısını öyle bir hayat yaşamıştır ki o hayatını daha sonra tarih yazanlar 150 yıla sıkıştıramazlar 220 yıla da sıkıştıramazlar onun için bazı kaynaklarda hatta bazı Türkçe kitaplarda Selmanı ı Farisi'nin hayatını okuduğunuz zaman 150 yıl yaşadı 220 yıl yaşadı gibi ifadeleri görürseniz garipsemeyin bunu kullanıyorlar bazıları ama bu doğru değil. Zehebi'nin İbni Ebi Hatim'den bize naklettiği yaşı daha doğrudur. O diyor ki Selman Hicaz'a geldiğinde 40 yaşındaydı vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Bu kadardır. Onun ömrü Hicaz'a geldiğinde 40 yaşında vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Ama yaşadığı hayat İslam'dan önce dikkat buyurun. Hakikat adına verdiği mücadele inanın çok farklı bir mücadeledir. Yıllar süren sayfa sayfa hayatının her anında çok farklı mesajlar veren çok farklı şeyler söyleyen bir hayatın sahibidir İranlı Selman. Ve onun hayat hikayesi öyle sonradan oluşturulmuş bir şey de değil bir hadistir biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselama anlatıyor Selman hakikat adına verdiği o mücadeleyi ve aleyhissalatü vesselamın huzurunda onlarca sahabe tarafından da dinlendiği için Efendimiz'i de gözyaşlarına boğan o mücadelesi o hayatı ilk kaynaklardan bize ulaşan bir hale dönüşüyor. Şimdi o hikayeyi. Kendi dilinden ben size aktarmaya çalışacağım. Ama öncesine bir gidelim. Öncesine dedimse o hikayenin öncesine değil. Medine'nin o ilk günlerine götüreceğim sizi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kuba'ya gelmiş. Müslümanlarda büyük bir sevinç var. O bölgenin Yahudilerinde de büyük bir endişe var. Ne olacakına dair? Selman'da o günler Kurayza oğulları... Mahallesinde bir Yahudinin kölesidir Selman-ı Farisi ağacın tepesinde hurmalarla uğraşırken Efendisinin dostu olan bir Yahudi girer o bahçeye ve gelen peygamberle ilgili bilgileri aktarır Selman kendi söylüyor o diyor anlatınca efendime gelen peygamberle ilgili bilgileri benim elim ayağım birbirine dolaştı al az daha düşecektim ağaçtan son anda tuttum kendimi o gitti anında indim efendimin yanına soru sormaya başladım ama efendim öyle bir kinlenmişti öyle bir sinirlenmişti ki bana hiçbir cevap vermeden beni yanından kovdu bir fırsatını buldum bir tas hurma aldım Kuba'da Aleyhisselatu vesselamın huzuruna gittim daha Müslüman değil o hurmaları uzattım diyor peygambere ey Muhammed dedim bunlar sadaka hurmalarıdır sana getirdim. Efendimiz dedi ki ben sadaka hurması yemem ama istersen arkadaşlarıma sen onları hediye edebilirsin dağıtabilirsin alacağını almış. Aslında onun aklında biraz sonra detaylarını size vereceğim 3 soru var. O o hakikat mücadelesini verirken onu yetiştiren rahiplerden gelecek son peygamberin vasıflarına dair 3 şey öğrenmiş. Bir tanesi şu. O asla sadaka yemez zekat malı yemez ona haramdır. Ehli beyte de haramdır değil mi? Neden ehli beyte haramdır? Neden aleyhissalatü vesselama haramdır? Bir dahaki hafta değil bir sonraki haftaki dersimizin konusudur. Detaylarını o derste söyleyeceğim size. Ama bilmemiz lazım şimdi. Ehli de efendimize de sadaka zekat malı haramdır. Aleyhissalatü vesselam efendimize sadaka diye ikram edildiği için yememiştir. Selman-ı Farisi o gelecek son elçinin vasıflarına dair ilk bilgisi bu. İkincisi o hediyeleri geri çevirmez. Hediye verdiğiniz zaman onu kabul eder. Üçüncüsü onun sırtında nübüvvet mührü vardır. O müh. Ne olduğuna dair de vasıflarına ait bazı bilgiler var. Üç bilgiyi almış Selman. Üç bilgiyi aldığı için ilkinden tecrübe ediyor. Kuba'da Efendimiz'le daha o ilk görüşmesinde sadaka hurması getiriyor Efendimiz'e. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben sadaka yemem deyince evet birincisi tamam. Birinci cevabını aldı. Aradan bir müddet geçiyor. Belki bir yıl belki 6 ay tam bilemiyoruz tarihini yine bir tas hurmayla Efendimizin huzurunda bu sefer Mescid-i Nebevi'de artık mescid inşa edilmiş ensar muhacir kardeşliği ilan edilmiş. Ama selman Farisi halen o kutlu halkanın içerisinde değil elinde bir tas hurma Efendimizin huzurunda ya Resulallah diyor bunlar hediye Efendimiz bir tane alıyor tadıyor. Teşekkür ediyor sonra o tası alıyor Selman'ın elinden arkadaşlarına efendimiz kendisi ikram ediyor. Sadaka değil hediye ya muamele böyle. Kalktığı zaman ayağı gömleği açılıyor sırtındaki nübüvvet mührüne benzer o izi de görüyor Selman onu da görünce Üç sorusunun da cevabını alıyor. O anda Efendimizin sırtına bir öpücük konduruyor ve ağlamaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam efendiniz tutuyor ellerinden. Ne oldu diyor sana. O tutturuyor yanına Selman başlıyor anlatmaya. Hakikat mücadelesini anlatıyor. Nereden nereye nereden nereye? 3-4 sayfa anlatılır bizim kaynaklarımızda o mücadele ben özetleyeceğim şimdi size ya Resulallah diyor ben İranlıyım İran'ın Cay kasabasından Berzum Şah'ın oğluyum asıl ismim Mabıh Zaten ona o gün Selman ismini verecek. Bileniniz var mıydı Selman'ın Farisi'nin ismini? Unutmuşuz ismini Selman olmuş. İslam'ın oğlu olmuş o. Öyle bir hayat yaşamış öyle bir mücadele vermiş ki ilk gün İslam'ın oğlu olmuş. Babam mecusiydi. O kasabanın da saygın bir adamı olduğu için ben 10-12 yaşına gelince beni ateşgede ilan etti. Ateşgede ateşin çocuğu demek mecusilerde biliyorsunuz Ateş peresliktir zaten onların dini öyle de isimlendirilir kutsal bir ateş vardır o ateş yakılır Selman'a da babası o görevi vermiş her zaman o ateşi yakacak o ateşi söndürmemek için gayret sarf edecek ben bu işi yaparken her gün o ateşi yakmaya giderken de sorguluyordum bu din Allah'ın gönderdiği bir din olamaz kendi yaktığımız ateş, ellerimizle yaptığımız şeye din diye kutsallık atfediyoruz. Bu değildir Allah'ın dini diye sorguluyorum. Bir müddet geçtikten sonra kasabamızda bir avuç Hristiyan vardı. Gidip gelirken onlara gittim. Onlardan Hristiyanlık adına bazı bilgiler aldım. Onlar da fazla bilmiyordular ama bazı şeyler öğrendim. Onların dini Bizim dinimizden bana daha uygun geldi hakikate daha yakın geldi onlarla gidiş gelişimi çoğalttıktan sonra babam anladı ki benim onlara karşı bir meylim var beni hapsetti günlerce beni bir odanın içerisinde kimseyle görüştürmedi yaşı kaç o günler 15 16 o kadar Selman 15-16 yaşında bu işin bedelini ödemeye başlıyor. Bakın dostlar peygambere ehli olmanın nasıl bir bedelin arkasından geldiğini anlayacağız. 10 bin sahabinin içerisinden neden Selman'ın cevabı buradadır. Bir müddet sonra yolunu buldum kaçtım diyor odadan. Vardım o Hristiyanların yanına. Onlar da fazla bir şey bilmedikleri için. Sizin dininizin merkezi neresi bana bu din hakkında daha fazla bilgi verecek kiminiz var onu bana söyleyin dedim. İçlerinden biri Suriye'nin Şam şehrini gösterdi. Orada bir kilise var o kilisede bir rahip var. O rahip bizim dinimizin şu an en üstündeki adamdır. En bilgili en alim olanı odur. Onun yanına gidersen bilgi alırsın. Anlaşıyor oradan bir kervanla onlara katılıyor. İran'dan Şam'a gidiyor o kiliseyi buluyor o rahibi buluyor o rahibin yanında talebe oluyor şimdi kendimizi yerine koyup bir şey anlamaya çalışacağız Rahibin yanında talebe olmaya başlayınca bir de bakıyor ki rahip sahtekarın teki insanlardan bir şeyler topluyor Allah için Allah adına kendi şahsına zimmetliyor kendi şahsına kullanıyor Dinle zühtle alakası yok olsaydık ne yapardık mesela birini gözümüzde çok büyütüyoruz yanına yaklaştığımız zaman onun öyle olmadığını anlıyoruz dinden imandan da soyuyoruz. ama Selman onu yapmıyor onun şahıslarla işi yok bakın çok önemli bir şey söylüyor bize şahıslara takılma diye bir derdi yok o direkt hakikate kitlenmiş. Adamın öyle olduğunu görünce de hakikat savaşını bitirmiyor Selman sabrediyor o adam ölüp gidiyor yerine başka bir rahip geliyor o rahip iyi birisi yıllar yılı onun yanında ondan talim adına bir şeyler alıyor. O rahip hastalanıp yatağa düşünce artık öleceğini anlayınca Selman soruyor sen ölünce ben nere gideyim o rahip diyor ki Musul'a git. Orada da bizim itikadımıza uygun bir rahip bulacaksın onun yanında kalırsın. Şam'dan Musul'a geliyor o rahip ölünce. Yıllarca Musul'da kalıyor o rahip de öleceği anda aynı soruyu ona da soruyor. O rahip onu Nusaybin'e gönderiyor. Nasibin Mardin'in Nusaybin ilçesine. Bakın Selman demek ne demek onu anlıyoruz. Ayak izleri nerede? Onun için biz sahabi projesinde inşallah Mardin'de Selman-ı Farisi diyeceğiz. Nasibinde, Nusaybinde de kalıyor bir müddet. O da artık o rahip de hastalanıp yatağa düşünce ona da aynı soruyu soruyor. O da Rum diyarını işaret ediyor. O günkü adıyla Amuriyeyi. Amuriye neresi? Afyon Emirdağ ilçesinin yakınları. O ilçe tarihi bir yerdir. Orada Ebu de ayak izleri vardır. Ammuriye seferlerine Ebuzer katılmıştır orada onlarca sahabiyle beraber. Selman-ı Farisi de oraya geliyor. O rahibin yanında da kalıyor. Tarihi rivayetler biraz daha ayrıntı verirler. Ben özet geçiyorum size. Mesela Nasibinde Nusaybinde kaldığı süre hakkında bilgimiz çok net yok. Ama Afyon'da Ammuriye'de tam 12 sene kalıyor Selman-ı Farisi. 12 yılın sonunda Ammurye'deki rahip de hastalanıp yatağa düşünce ona da aynı soruyu soruyor. Orada o rahibin söylediği söz şu. Vallahi diyor yeryüzünde bizim itikadımızda olan başka birini bilmiyorum. Ama biz kitaplarımızdan gelecek son peygamberin ayak izlerinin ayak seslerinin duyulduğunu hissediyoruz. Oluşan bazı al alametler Gelecek son peygamberi bize müjdeliyor Eğer beni dinlersen Yol bulabilirsen Onun geleceği coğrafyaya git diyor Selman-ı Farisi hakikate aşık biri Hemen o coğrafyayı soruyor Direkt yesrip demiyor Ama şöyle bir Vasıflarına ait bilgiler veriyor o rahip Onun neşet edeceği coğrafya İki yanar dağın arasıdır. İki Harre, iki yanardağın ortasında bir vadidir. Taşlığı çoktur, hurması boldur. Oraya gidersen bekle son peygamberi o coğrafyada neşet edecek. Selman'ın farisi Amurya'daki rahip de vefat edince Beni Kel kabilesinden bir Arap tüccarla anlaşıyor. Onun kervanına dahil oluyor. Ve onunla beraber Hicaz'a gidiyor bakın bunları anlatıyor kendisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ashab da orada gözyaşları içerisinde dinliyorlar. Hatta bazı rivayetlerde şöyle bir ayrıntı da var Efendimiz zorlandı biraz anlamakta onun Arapçasını çünkü kendi Fars'tı rahat konuşamıyordu Arapçayı Farsça bilen bir sahabeyi çağırdı. O tercüme etti Farsçadan Arapçaya aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle dinledi. Bazı tarihi rivayetlerde bu ayrıntı da var. Anlatıyor Selman geldik diyor Vadi'l Kura'ya Vadi'l Kura, Vadi Kura medaini Salih denen bölgedir. Yani Tebuk gazvesinin geçtiği yerlere yakın bir bölgedir. Salih peygamber de orada yaşamıştır. Baktım vasıflara uyuyor sevindim bura mı diye o anda beni götürmekle anlaştığımız tüccar beni ketli o tüccar bir anda beni esir aldı bütün malımı mülkümü elimden aldı ve beni bir köle olarak sattı orada ve beni beni Kurayza oğullarının akrabası olan birisi aldı birkaç sene de Vadiül Kurada kalıyor ama diyor hiç üzülmedim ya Resulullah anlatıyor ya hiç üzülmedim sana yaklaştığımı anladım ya ora olmasa bile senin geleceğin coğrafya orası çok yakındı onu anladım ya hiç üzülmedim bir müddet geçiyor beni kurayza oğullarından biri geliyor Yesrib'den o günkü adı Yesrib amca çocuklarından olan o tüccar o Yahudi beni kurayza oğullarından olan o tüccara satıyor ve o tüccar da alıp Medine'ye getiriyor Yesrib'e daha Efendimiz yok ama Medine'ye gelir gelmez o günkü adıyla Yesrib'e orasının kendisine orayı resmeden Ammuryedeki rahibin anlattığı vasıflara uyduğunu anlıyor. Ve bekliyor baş, bekliyor gelecek son peygamberin gelişini Efendimiz geliyor o rahipten öğrendiği o üç meseleyi de Efendimizin üzerinde görünce aleyhissalatü vesselam Efendimizin son peygamber olduğunu anlıyor. İşte ya Resulallah hayatımın başından geçenler hayatımda geçirdiğim şeyler bunlar diyor. Efendimiz gözyaşları içerisinde ashab öyle orada sarılıyor Selman'a ve Selman orada imanını ikrar ediyor. O günler nübüvvetin hicretin ikinci yılı ya da üçüncü yılı tam bilemiyoruz Selman-ı Farisi halen köle iken Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a imanını orada ikrar ediyor. İki yıl sonradır yani hicretin beşinci yılı Efendimiz ashabı da bu meseleye ortak ederek selman Farisi'nin azatlık bedelini topluyor. O Kuroyza oğullarından Yahudi'ye ödeniyor ve Selman hürriyetine kavuşuyor. Ve o hadisenin arkasından Selman'ı biz hicretin beşinci yılında Hendek gazvesinin öncesinde görüyoruz. Ehli beytten olma müjdesi de o hadisededir zaten. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz 12 bin kişilik o büyük ahsap ordusunun geldiğini haber alınca ashabla istişare ediyor. Bu orduya karşı nasıl mücadele edelim diye herkes bir fikir söylüyor. Selman da bir fikir söylüyor. Ya Resulallah diyor biz İranlılar. Sayıca bizden daha fazla olan düşman askerleriyle savaşmak zorunda kalsak Mevzilerimizin önüne hendekler kazar öyle karşılardık orduyu Efendimiz ilk kez bu fikri duyunca bölgenin de çok yakinen bilmediği bu fikrin Düşmanı da aldatacağını bildiğinden dolayı kabul ediyoruz Ve Selman'ın bu fikrinden dolayı 3000 kişidir o günkü Müslümanlar iki Harre arası iki dağın arası ki Medine'nin geçiş yoludur orası tam 5,5 kilometredir orası. Keşke dursaydı da görseydik şimdi Medine'de ne kadarlık bir alanın kazıldığını ama o durmadı başka imkanlar inşallah olur yine görme imkanımız hasıl olur. Allah o imkanları bizlere nasip eylesin iki dağ arası 5,5 kilometre. Ne kadar genişliği dört buçuk metre derinlik ne kadar dokuz metre bu kadar alan ki biri atlı o atıyla karşıya atlayamasın. O kadar geniş kazılmasının sebebi bu 20 gün boyunca o hendekleri 3000 yiğit kazacak Efendimiz de onların içerisinde. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz o 3000 askerini Otuzarlı gruplara ayırıyor. Her grup kendisine ayrılan bölgeyi kazacak. Ayırıyor sen falanca filanca sen böyle ayrımı yapıyor. Muhacir ensar herkes Selman'ı kapmanın peşinde. Niçin? Selman fikrin sahibi ya çok büyük ihtimalle o çukur kazmada da tecrübesi var. Her sahabi istiyor ki. Selman onun yanında olsun Selman'dan bu manada nasiplen, nasiplensinler. Ya Resulallah Selman bizden diyor muhacirler. Ensar ya Resulallah bizden diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne sizden ne, biz, ne onlardan diyor. Selman minne ehli beyti. Selman bizdendir. Bizim ehli beytimizdendir. Selman'a verilmiş en büyük müjdedir bu. Neler duydum neler gördüm diyor vallahi bu sözü hiç unutmadım unutulacak bir söz müdür bu? Aleyhissalatü vesselam Efendimizden başka şeyler de duyuyor. Bir gün geliyor Efendimiz ona Selmanı Muhammed'i diyor. Bir gün geliyor ona selman Hayr diyor. Daha sonraki nesiller ona Selmanu Pak diyecek Ehli Beytten olduğu için ne söylenmişse söylenmiş ne duymuşsa duymuş hepsinden daha öncedir. Daha önceliklidir Ehli Beytten olmak ve Selman bunu hayatı boyunca unut. İşte Selman-ı Farisi'nin Ehli Beyt'ten sayılma meselesi böyle. Peki gelin Cerir bin Abdullah'a. O da Yemenli Beceli kabilesindendir. Onun da farklı bir hali var. Şimdi Cerir bin Abdullah'ın Selman-ı Farisi'nden bir farkı daha var. Cerir bin Abdullah bizim topraklarımızda metfundur. Antep'in sakinidir. Allah nasip ederse... Antep'te biz onu daha detaylı anlamaya çalışacağız. Böyle de bir yakınlığı var bize. Antep'in manevi fatihi olduğu için bu toprakların iman tohumlarını eken çiftçilerden biri olduğu için bizim biraz daha fazla tanımamız lazım. Cerir bin Abdullah'ı ben fazla detaya girmeden biraz hayatına dair bilgiler vereceğim size. Ondan sonra onun ehli Beyt olma müjdesini paylaşacağım inşallah sizlerle. Bu zatın doğumuna dair bir bilgi yok elimizde. Kaç yılında doğmuş böyle bir bilgi yok. Gençlik yılları çocukluk yılları bunlara ait de bir bilgi yok. Sadece kendisinin anlattığı hicretin 8. ya da 9. yılında Yemen'deyken bir Yahudi tüccarla bir münasebet kurup ondan Tevrat'a ait bilgiler aldığını onun arkasından da Gelecek son nebiye dair bazı bilgiler aldığını paylaşıyor bizimle. Bütün bildiklerimiz bu kadar. O Yahudi tüccarla oturup bu meseleleri konuşurken gelecek son peygambere ait bazı bilgileri alınca yüreğine bu şey düşer. Nasıl edeyim de ben o peygambere yetişeyim. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelmiş. Hicretin 8. 9. yılından bahsediyoruz ama ilk kez Yahudi'den aldığı için o Yahudi Medine'de böyle bir peygamber çıktığını söylemiyor ona. Yüreğine bu aşk düşünce Yemen'de sormaya başlıyor bir iki Müslüman görüyor o yıllar Yemen'e şahsi olarak İslam girmiştir bazılarının eliyle Müslümanları orada görünce o son peygambere ve son dine ait bilgiler alıyor. Bildiğimiz bir hakikat var ki Medine'ye Cerir İbni Abdullah Müslüman olarak geldi. Yani Medine'de Müslüman olmadı. O 2-3 Müslümanla Yemen'de görüştükleri Müslümanlardan aldı bilgileri. O bilgilerle geldi. İman etme, etmişti zaten. Biat etmek için aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldi. O bölgede Becile kabilesi. Bilinen bir kabiledir efendimizin de aklındadır oraya İslam'ın girmesi efendimiz aleyhissalatü vesselama o bilgi gelir gelir ki Cerir İbni Abdullah Müslüman olma adına bir gayret içerisine girmiş ve 150 adamıyla beraber yakın bir zamanda Medine'ye gelecek Müslüman olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun yolunu gözlerken haber gelir. Cerir ibn Abdullah Medine'ye yakın bir bölgede arkasında 150 tane adam var gelip Müslüman olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'de bir cumadır ve aylardan Ramazandır insanlara bir şeyler anlatıyor. Efendimiz sözün bir yerinde şunu söylüyor. Birazdan diyor şu kapıdan Yemen ehlinden bir adam girecek. O adam... Kavminin en hayırlısıdır. Buradan sonraki cümleye dikkat edin. Onun yüzünde meleğin alameti vardır. Melekleşerek gezenlerdendir. Ona baktığınız zaman onda meleğin alametini görürsünüz. Tabi böyle bir, bir müjdeyi duyunca sahabi kim gelecek diye merak ediyorlar. Beklerlerken Cerir ibn Abdullah ve 150 tane kendi kavminden olan adam giriyor Medine'ye Cerir ibn Abdullah bakıyor kendi haline üstü başı yolculuktan dolayı toz toprak içerisinde Dışarıya çıkıyor Medine'nin yeniden üstünü değiştiriyor En güzel elbiselerini giyiyor ve Mescid-i Nebevi'den içeriye giriyor Mescid-i Nebevi'den içeriye girerken bütün bakışlar şimdi Efendimizi minberde konuşuyor olarak tahayyül edin zihninizde. Bir anda kafalar hep o kapıya bakıyor ve Efendimizin müjde verdiği o zatın üzerinde bakışlar toplanıyor. Cerir bin Abdullah neyin oldu, ne olduğunu bilmediği için öyle bir utandım ki diyor. Hem girdim içeriye insanlar öyle bir baktılar bana. Hem de Efendimiz ayakta sohbet ederken o halin olmasına vesile olduğum için yerin dibine girdim. kırmızı kesildim hemen bir yere oturdum. Oturdum diyor oraya ama sahabi parmakla işaret ederek beni gösteriyorlar birbirlerine. Artık dayanamadım yanımdaki birine döndüm dedim ki niye insanlar beni işaret ediyor. O yanımdaki zat dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz senin için böyle böyle dedi. Büyük bir müjde onun için o anda Efendimiz bitiriyor hutbesini mescidin içerisinde insanlar dağılıyor Cerir bin Abdullah Efendimiz'e doğru Efendimiz de Cerir bin Abdullah'a doğru yürürken birbirlerini görüyorlar Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sen Cerirsin değil mi deyip onunla tanışıyor ne için geldiğini soruyor Ya Resulallah biat etmeye geldim diyor biat etmeye geldim deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini uzatıyor Cerir bin Abdullah elini koyuyor Efendimizin elinin üstüne biat şartlarını söylüyor Allah'tan başka ilah olmadığına benim onun Resulü olduğuna iman edeceksin. Namazı dosdoğru kılacaksın. Zekatı vereceksin. Hangi şart ve durumda olursa olsun. Emri bil marufu nehy anil münkeri yerine getireceksin. Başındaki habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edeceksin. Bu şartlara biat ediyor musun? Ediyorum ya Resulallah diyor. Efendimiz biliyorsunuz o biat şartları farklı farklıdır. Ama o gün... Cerir bin Abdullah'tan aldığı biat bu. Biatı ettikten sonra da artık Cerir bin Abdullah'ın yeri Efendimizin yanıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok sever Cerir bin Abdullah'ı. Çok kısadır onun yanında bir yıllık bir zamandır. Ama ne kadar sevdiğini Cerir bin Abdullah'ın şu sözünden de anlıyoruz. Vallahi diyor ne zaman Efendimizle görüşmek istesem Efendimiz beni kabul eder. Ne zaman beni görse yüzüme güler. Ne zaman ben evine gitsem onunla görüşmek istesem direkt çıkar benimle görüşür. Bu hali bile aleyhissalatü vesselamın onu ne kadar sevdiğinin en büyük işaretidir. Cerir bin Abdullah'ı nasıl sevdiğine dair bir rivayet daha aktarayım size. Bir halka oluşturmuş sahabi. Mescid-i Nebevinin bir köşesinde bir hasırın üzerinde şöyle bir halka düşünün efendimizde bir tarafta o anda Cerir bin Abdullah içeriye giriyor sahabe efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sohbetine kitlendiği için geleni görmüyorlar Cerir bin Abdullah'ın gelişi fark edilmiyor o anda Aleyhisselatü Vesselam efendimiz çıkarıyor cübbesini Cerir bin Abdullah'a uzatıyor. Ey Cerir diyor bunun üstüne otur. Cerir bin Abdullah o cübbeyi katlıyor öpüyor efendimize geri veriyor. Ya Resulallah Allah seni kat kat ikramlandırsın. Ben nasıl otururum senin cübbenin üzerine deyip oraya bir kenara oturuyor. Efendimizin orada söylediği bir söz. Sahabeye dönüyor. Size bir kavmin efendisi geldiğinde ona ikram edin. Ne demiş oldu aleyhissalatü vesselam? Cerir bin Abdullah'ı kavmin efendisi olarak gösterdi ki öyle zaten. İkram edilmesi gerektiğini yani ihtiram gösterilmesi gerektiğini de göstermiş oldu. Dolayısıyla bu sözün üzerinden de biz anlıyoruz aslında Efendimizin dünyasında Cerir bin Abdullah'ın nerede durduğunu. Zaten Ehli Beyt meselesinde daha iyi anlayacağız. Biraz sıcak mı oldu içerisi? Arkadaşlar bak biraz ya yumuşamaya başladılar. Daha benim işim çok beni zora sokmayın. En iyisi bitirelim bugünkü dersimize. Şimdi Cerir bin Abdullah konusunda çok şey söylenir de ben onun iki tane rivayet ettiği hadisi aktaracağım size dostlar. Şu bilgiyi yeniden sizlerin nazarınıza vererek sahabenin rivayet ettiği hadisler bir yönüyle şahsiyetlerinin anahtarlarıdır da. Bunu defaatle size vurguladığım için ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece bu bilgiyi sizler de zihninizde tekrardan hatırlamış olun. Aleyhissalatü vesselam efendimizden tam 100 hadis rivayet ediyor Celil İbn Abdullah. 100 hadis. Ben o iki o 100 tane hadisten iki tanesini sadece size rivayet edeceğim. İki tane hadisin sebebi vurutları Meselenin mesajını anlamamıza da katkı sağlayacak Buradan daha iyi anlayacağız Hem Cerir bin Abdullah'ın şahsiyetinin anahtarlarını Hem de bu hadislerin bize vermek istediği mesajları Birinci hadis şu Diyor ki Cerir bin Abdullah Bu onlarca kaynakta geçer Kaynaklarını vermeyeyim Araştıran bulsun artık Beni Mudar kabilesinden üstleri yırtık bakıldıkları zaman her hallerinden fakir oldukları anlaşılan bir grup Mescid-i Nebevi'ye girdi. Efendimiz o fakir kabileyi görünce bir anda morali bozuldu, yüzüne bir tebessüm çöktü. Hiçbir şey söylemedi bize. Anında Bilal'e emretti, topla dedi sahabeyi Mescid-i Nebevi'ye. Bilal geldi, topladı bizi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hutbeye çıktı. Böyle bir meseleye şahit olmanın onun yüreğindeki ızdırabı söyledi. Bir kavmin içerisinde giyecek elbiseleri olmayan insanlar varsa eğer o kavim içerisinde hali vakti yerinde olanlar o insanları gözetmelidirler dedi. O gözetmeye ait bazı şeyler söyledi. Söyledikten sonra da aleyhissalatü vesselam efendimiz... Etrafında onu dinleyen sahabiye infakın öneminden bahsetti. Her Müslüman evinde ne varsa elbise, dinar, dirhem tek tek söylüyor. Bununla ihtiyacı olan kardeşlerine infak etmelidirler. Cerir bin Abdullah diyor ki Efendimiz daha sözünü bitirmeden bir tane ensar kalktı koşa koşa gitti. Kim olduğunu bilmiyoruz. Belki araştırsak buluruz. Belki de bu Talha'dır bilemiyoruz. Onun böyle özellikleri var çünkü. Koşa koşa eve gitti. Ne varsa evde artık ne bulduysa topladı kucağında geldi. Hatta Cerir bin Abdullah onun halini resmederken diyor ki o kadar getirmişti ki zor taşıyordu. Artık düşecek de altında kalacak diye biz endişelendik. O taşıdıklarını getirdi. Efendimizin önüne bıraktı. Ya Resulallah dedi bunlar benim sadakamdır infakımdır aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok memnun oldu kabul ettim dedi. Cerir bin Abdullah diyor ki o ensar bunu yaptıktan sonra baktık ki tek tek insanlar koşmaya başladılar eve mescitten kaçan gidiyor evinde ne varsa getiriyor ne varsa getiriyor getiren Efendimizin önüne koyuyor. Aleyhissalatü vesselamın önü şöyle bir dağdan tepe olmuştu o eşyalarla. Onlar birikince Efendimiz ayağa kalktı ve şu hadisi orada söyledi. Her kim İslam'da iyi bir çığır açarsa onun açtığı çığırdan her kim daha sonra amel ederse amel edenlerden hiçbir şey eksilmeden... O ilk çığır açanın hesap defterine de o şeylerden hasenat yazılır. Hadisi anladınız değil mi? Hadisin ikinci cümlesi de var. Her kim İslam'da Müslümanların içerisinde kötü bir çığır açarsa ve başkaları da onunla amel ederse kötü amel edenlerden de hiçbir şey eksilmeden... O kötülüğe vesile olanın defterine de yazılır. Efendimizin söylediği söz bu. Neye öncüyüz ona iyi bakmamız lazım. Daha da ötesi hayırlarda öncü olmamız lazım. Aslında söylenen bu. Öyle bir iş yapın ki sizi taklit etsin insanlar. Yaptığınız o iş başkalarına teşvik olsun başkalarını harekete geçirsin başkaları değil siz başkalarını geçirin başkaları sizi geçirse verdiğinizin karşılığını alacaksınız ama siz başkalarını geçirseniz onların verdiklerinin de karşılığını alacaksınız Allah aşkına bu ne güzel bir ticarettir Allah bize gerçek ticareti öğretsin yol bu bu yolu öğretsin ki bizi bizleri de sahabi, sahabi gibi inşallah akıllı tüccarlardan etsin. İşte Cerir bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadislerden biri bu. İkincisi çok daha farklı bir rivayet çok dikkatli dinliyorsunuz görüyorum ama biraz daha dikkat istiyorum sizden. Yine Cerir bin Abdullah'ın bizzat şahit olup aktardığı bir rivayet. Efendimizle beraberdik diyor yanımızda Ammar bin Yasir var Huzeyfe İbni Yeman var ben varım bir grup Müslüman Medine'nin dışına çıkmışız. Baktık ki uzaklardan devenin üstünden biri geliyor biz de develerin üstündeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kurban olalım tevazusuna tevazusuna bakın diyor ki orada sahabiye. bakın şu gelen yolcu sizinle buluşmaya geliyor. Sizinle dediği kim o efendimizle buluşmaya geliyor ama benle buluşmaya geliyor demiyor. Sahabiyi katıyor bu işin içerisine ve bu işte de tevazu'nun usulünü ve usubunu öğretiyor. Cerir bin Abdullah diyor ki o yolcu geldi bize yaklaştı selam verdi efendimiz selamını aldı. Nereden geliyorsun dedi o zata o da tanımıyor efendimizi evimden aşiretimden çocuklarımın yanından geliyorum dedi Nere gidiyorsun dedi Resulullah'a gidiyorum ona gideceğim biat edeceğim dedi demek ya iman etmiş o anda ya da imana yürüyor artık tam şeyini bilemiyoruz ama imana doğru yolculuğun başında olduğu biraz sonra anlaşılacak aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki aradığın karşında adam bir anda tekbir getirdi onu arıyor Efendimiz karşısında bir anda tekbir getiriyor. Sonra diyor ki ya Resulallah uzat elini sana biat edeyim. Efendimiz uzatıyor elini. Cerir bin Abdullah'a biraz önce söylediğim sözün birkaç farklı cümlesi. Mesela oradaki biatta Habeşli bir adam bile olsa ona itaat edeceksin cümlesi yok. İmanın ve İslam'ın şartlarını söylüyor ve orada biat ediyor. Cerir bin Abdullah diyor ki adam biat etti. Daha sözü bitmeden adamın devesinin ayağı bir çukura takıldı. Devesi düştü adam da sert bir şekilde yere düştü. Biz indik aşağıya develerden baktık ki adam kanlar içerisinde. Bir de baktı ki adam ölmüş. Ya Resulallah adam ölmüş dedik. Efendimiz bize bakmıyor. Efendimizin yüzü başka tarafta biraz sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz döndü bize gözlerinden yaş boşalıyor. Adam açmış günlerdir yoldaymış iman etmiş şimdi melekler tepsilerin üstünde adama meyve veriyorlar. Hatta bazı hadislerde şu vardır. Melekler elleriyle meyveleri o adamın ağzına koyuyorlar. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada En'am suresinin 82. ayetini okuyor. İman edenler bununla birlikte imanlarına haksızlık bulaştırmayanlar, zulüm yapmayanlar yani şirk bulaştırmayanlar işte ancak onlardır korkudan emin olanlar. Ancak onlardır doğru yolu bulanlar bunu dedi sonra dedi ki az yaşadı çok şey kazandı imanıyla cenneti bu kadardı az yaşadı çok şey kazandı yıllar yılı yaşamak mı iman yolunda ölmek mi Allah hüsnü hatimeyi hepimize nasip eylesin. Cerir bin Abdullah öyle büyük bir müjde verdi ki bize bir anlasak bu müjdeyi halimiz bambaşka olur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde aktarılır onlarca kaynak da oradan alır bu rivayeti. Sebebi vurudunu bunu bilmiyoruz. Belki biraz araştırsak bulabiliriz ama ben ancak bu kadar araştırabildim. Bu bakabildiğim kaynaklarda neden Efendimizin bu sözü söylediğini bulamadım Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Cerir bin Abdullah'ı alıyor karşısına ve diyor ki ey Cerir sen benim ehli beytimdensin. Direkt ona da bu müjdeyi veriyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet bu ve bu rivayetin üzerinden bu müjdenin üzerinden Cerir bin Abdullah Hayatının en güzel anının olduğunu söylüyor. Efendimiz'den sonraki hayatı tam 41 yıldır. Hicri 51 yılında vefat edecek. 41 yıl daha yaşayacak Medine'ye geldikten sonra. Onlarca sefere katılacak. Şam'ın bütün fetihlerine Irak'a İran'a nerelere Horasan fethine. Hicretin 50'li yıllarına yakın 47-48 yıllarında. Gazi Antep'in o günkü adıyla Karkısiye ilçesine gelecek. Bugünkü adı Karkamış. Oraya gelip yerleşecek ve orada vefat edecek. Kabri şu anda bilinmiyor ama onlarca kaynağımızın bize verdiği bir bilgidir. Bu bilgi orada vefat ettiği yönündedir. İnşallah sizlerin vesilesiyle o kabirde bulunur da bu topraklarımızdaki bu manevi İnsanlardan manevi tohumu eken bu bereketli tohumun sahibi olan o insanlardan daha fazla nasiplenmek bizlere de nasip olur inşallah. Enes bin Malik ile aralarında geçen bir şey var. Ceril bin Abdullah'ın bir yola çıkıyorlar bir sefere. Yolda bir ara Enes bin Malik'ten yıllarca büyük olmasına rağmen yaşça ona hizmet etmek istiyor. Enes bin Malik ise bırakmıyor. Yolun bir yerinde Celil bin Abdullah diyor ki Enes diyor bırak sana hizmet edeyim. Vallahi benim yeminim vardı. Yıllar önce ben Ensar'ın Efendimiz'e olan hizmetini gördüğüm zaman demiştim ki kendi kendime eğer bir gün ben de Ensar'la öyle bir durumda kalsam Ensar'a hizmet edeceğim. Bırak o yeminim yerine gelsin. Bunu deyince Enes bin Malik bırakıyor artık Enes bin Malik'in hizmetini o yol boyunca yapıyor. Cerir bin Abdullah demek işte bu demek. Aleyhissalatü vesselam efendimizden hem yüz hadis rivayet edecek bize hem İslam'ın büyük bir komutanı olacak. Hem bu topraklarda vefat edecek hem de onun kutlu lisanından ehli beyt olma şerefine nail olacak. Peki dostlar. Geçen dersi de bir hatırlayalım Zeyd bin Harise, Sevban İbni Bücdüt, Vasile İbni El Eska 3 isim geçen dersin konusuydu Onlar ehli sayılmışlardı neden ehli sayıldılar sorusuna cevap bulurken demiştik ki Bunun tek bir karşılığı var muhabbettir muhabbettir muhabbettir Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e duydukları o derin muhabbetten dolayı onlar böyle bir ödülün karşılığını almışlardı. Bu üç ismin yanında bugün işlediğimiz iki isim için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani Selman-ı Farisi için de Cerir bin Abdullah için de aynı şey söylenebilir. Onlar da gerçekten muhabbetle bu ödülü bu büyük iltifata mazhar oldular. Ancak... Hayatlarını işlerken 3 tane özellik sizin de dikkatinizi çekmesi lazımdı. Muhakkak çekmiştir. Şimdi söyleyince siz anlayacaksınız. Bu 3 özellikten dolayı peygamber aleyhissalatü vesselamın ehli beytinden oldular. Bugünkü dersimizin konusu olan iki sahabi. Nedir bu 3 özellik? 1- Kavmini, kabileni dinine feda et ki, Hazreti Peygamber seni ehlinden saysın. Selma'nın yaptığı buydu aslında. O hiçbir zaman kavmine kabilesine takılmadı. Dinine feda etti. Bu kabilesini dini kavmini inkar etmesi anlamında değildir. Buradaki mesaj şu hiçbir zaman kabile öncelikli bir hayatı olmadı hiçbir zaman kendi ailesinin öncelikli bir hayatı olmadı böyle bir hayat yaşamadı onları dininin arkasından gördüğü için peygamberin ehli beytinden oldu birinci mesaj bu İkincisi güzelliğini cemalini imanın hizmetine ver ki Hazreti Peygamber seni ehlinden saysın Celir bin Abdullah çok güzel biridir Meleğin alameti vardı demişti değil mi Efendimiz ona bakın Hazreti Ömer de bir söz söylemişti o sözü ben yeni gördüm Cerir bin Abdullah için gördüğüm için de ben o sözü şimdiye kadar Hazreti Osman için kullanıyordum bundan sonra onu Hazreti Osman için kullanmayacağım o sözümü geri aldım çünkü Hazreti Ömer eğer o sözü Cerir bin Abdullah için kullanmışsa onun sözü bizden daha isabetlidir. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer Cerir bin Abdullah'a? O ümmetimin Yusuf'udur. Ümmetimizin Yus Yusuf'udur. Cerir bin Abdullah için Hazreti Ömer'in kullandığı bu. Ben şimdiye kadar Hazreti Osman için diyordum ümmetin Yusuf'u. O sözü geri aldım. Cerir bin Abdullah için bunu söylüyor. Gerçekten çok güzel, çok yakışıklı biri. Hele bir de güzel elbiseler giyince daha farklı olur hali mescidi nebeviye girdiği zaman bakışlar onun üzerindedir ve vesselam efendimiz de onu bu haliyle takdir etmiştir onun o cemaline bir de ahlak güzelliği eklenince hali bambaşka olmuştur ama ne yaptı Cerir bin abdullah o cemali o güzelliği risaletin davasına imanın hizmetine feda etti böylece de Allah Resulü'nün ehli beytinden oldu Üçüncüsü Hayatını ömrünü Hakikatin yoluna harca ki Hazreti Peygamber seni ehlinden saysın Biraz da Selma'nın Hakikat mücadelesidir aslında Ona bu ödülü kazandıran Aslında bu üç cümleden Bizim dünyamıza mesajlar var İnşallah sizler de bizler de almış oluruz Eğer alırsak Belki onun kutlu lisanından duymayız ama ondan duyanların yolunda oluruz inşallah. Allah hepimizi öyle kılsın onun yolunda olanlar onun yolunda mücadele edenlerden eylesin. Şimdi dostlar bir dahaki ders için bir bilgi vereceğim size biraz da sizlerin düşünmeniz için sizlere imkan vereceğim. Biliyorsunuz bir dahaki dersimiz nasipse 4 Şubat olacak. Mevlid gecesinden bir gün sonra oluyor Ve biz inşallah 4 Şubatki dersimizde bir özel ders yapacağız Ehli derslerimizi belki tamamlayacak ama bu silsilenin derslerinden bir ders olmayacak Sadece o derste biz Aleyhissalatü vesselam efendimizin Bir ömür kendisinin yaptığı Bir ömür yaptığı, yapmak için Teşvik ettiği önemli bir sünnetini işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizin konusu o. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir ömür yaptığı bir ömür de yaptırdığı bir sünnet. Acaba bu ne ola? Hele bir düşünün bakalım neler gelecek aklınıza. Efendimizin sünneti deyince acaba bu aklımızın neresinden bize bazı mesajlar verecek aklımıza gelecek biraz düşünelim zihni bir çaba verelim bir dahaki hafta da inşallah o sünnetin anlaşılması adına buralarda buluşalım Allah bizleri buluştursun inşallah. Subhanek Allahu ve bihamdik eshedwan la ilaha illa ant astafruk wa atubu ileik waakhru da'wana anilhamdulillahi Rabbi alaamin